Düşünce için engin ufuklar açan ayetin, teslimiyet konusunda getirdiği asgari sınır, muhkemliğinde tereddüt olmayan hususlardır. Bunun yanı sıra müteşabih kabul edilen hususlarda da, daha önce açıkladığımız üzere ayetin bir yorumuna göre teslimiyet tavrı övülmüştür. Diğer bir yoruma göre ise, müteşabih sayılanların gerçek anlamlarını bilen Yüce Allah olmakla beraber, onun sonsuz ilim ve kudretine içtenlikle teslim olma erdemine erişmiş, objektif yaklaşımlara sahip ve alanında derinleşmiş bilim adamları da bunların veya bir kısmının bilgisine erişebilirler. Kınanan tutum ise, kötü niyetle zihinleri karıştırmak için yola koyulmak, tevili amaç haline getirmek, yani ana hükümleri göz ardı edip hep hata uymak, canının istediği manalara Kur'an'ı alet etmektir. Esasen bizatihi Kur'an-ı Kerim'in bu konuda kesin bir kıstas koyması, bir zamanda veya bir kısım bilginlerce müteşabih gibi düşünülen ifadelerin, başka bir zamanda veya başka bilginler tarafından muhkem olarak telakki edilebilmesini ya da bunun aksinin meydana gelmesini tabi kılmaktadır. Fakat müteşabihlerin manasını bilebilmek için ilimde belirli payeye erişmiş olmak şart olduğuna göre, herhangi bir ayetin müteşabihattan olduğuna hükmetmek için bu şart öncelikle gereklidir. Dolayısıyla fikir hürriyetinin anarşi derecesine ulaşması halinde bilimin hakemliği söz konusudur. Bu konuda görüşüne değer verilecek bilim adamları için ayette kullanılan ifade, rasihun fil-ilm şeklindedir. Bu, derinlemesine bilgi ve basiret sahibi anlamındadır. Ayrıca bu kişilerin ayette anılan ve övülen özelliği samimi bir iman sahibi olmaları ve hepsinin Allah katından olduğuna yürekten inanmış bulunmalarıdır. İşte bir taraftan çok çeşitli düşünce ve yorumlara açık, geniş bir alan bırakılırken bir taraftan da Anılan özelliklerde ilim temsilcilerinin bulunmasının istenmesi, İslam toplumlarını her dönemde sapkın yorumları ve zihinleri örselemekten başka amacı olmayan fikirleri ayıklayan bir bilim kadrosu oluşturma göreviyle karşı karşıya getirmektedir. Bu, topluma yüklenmiş bir görev olduğu için kifai vecibelerdendir. Bu görevi ifa edebilecek nitelik ve nicelikte bir kadronun yetiştirilmesiyle bütün toplum vebalden kurtulur, aksi halde tüm toplum sorumlu tutulur. Bu konuda dikkat çeken bir noktada Müslümanların yorum metodolojisi konusunda çok önemli bir imkana sahip olmuş bulunmalarıdır. Gerçekten Müslümanlar, kutsal kitapları olan Kur'an-ı Kerim'in sübutu, dinin tebliğcisi Hz. Muhammed'in bildirdiği şekle uygunluğu konusunda herhangi bir kuşku ve sorunları olmadığı için, bu kitapta yer alan her kelimenin ve üslubun söz sahibi Yüce Allah tarafından özellikle seçilmiş olduğu esasından hareket edebilmişlerdir. Bu, Müslümanlardan başka hiçbir dinin mensuplarına nasip olmamış bir özelliktir. Kitabı Mukaddes üzerinde asırlardır büyük emek sarf eden bilim çevrelerinin, özellikle Yahudi ve Hristiyan din adamlarının Tanrı sözü olmadığını kendilerinin de kabul ettikleri veya bu özelliği ve çelişkiler içerdiği bilimsel olarak ispat edilmiş dini metinleri yorumlama uğruna çok büyük, maddi ve manevi imkanlar tahsis etmiş olmaları, dinlerine olan bağlılığını gösterme açısından takdire şayan bir tutum olmakla birlikte, bu muhitlerde önce Kur'an'ın otantikliğini test etme imkanını veren eleştirel oryantalizm çalışmalarının gerçekleştirilmiş olması, daha sonra da Kur'an'ı anlamaya yönelik ciddi araştırmalara ağırlık verilmeye başlanması, bir başka anlatımla sübûtundan emin olunan dini metinlere emek verme özleminin açığa vurulması ve İslam muhiti ile diyalog ihtiyacının bilimsel düzeyde hissedilir olması bu hususu kanıtlayan bir delildir. Bir taraftan Hristiyanlığın tevhid esasına aykırı yaklaşımlarını mahkum etme, diğer taraftan da bu çevrenin bilginlerini diyaloga davet etme, başlıca konuları arasında olan bu surenin başlarında, bu ayet-i kerimenin yer almış olması da bu açıdan dikkat çekicidir. Hristiyan ilahiyatı alanında son dönemlerde yapılan bazı araştırmaların ve girişimlerin daha önceleri olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa ile ilgili olarak yer alan ifadeleri çarpıtarak anlamaya çalışmak yerine kendini sorgulayan bir sürece yönelmesi bu çevrelerinde artık müteşabihat peşinde koşmak yerine bunları muhkematın ışığında kavrama yolunu tercih edeceğine işaret sayılabilir. Müteşabihat, İslam bilginleri tarafından 1. Lafız yönünden müteşabih 2. Mana yönünden müteşabih 3. Her iki yönden müteşabih şeklinde ayrımlara tabi tutulduğu gibi fıkıh husulü ilminde Lafızlar açıklık ve kapalılık bakımından incelenirken muhkem ve müteşabih terimleri üzerinde özel olarak durulmuştur. Öte yandan İslam bilginleri müteşabih ayetlerle ilgili özel eserler kaleme almışlar ve bu konuda geniş bir literatür oluşmuştur.